Yani bütün okullarda Kur'an dersi var. Kız mesela hayızlıdır. Burada ders icabı Kur'an'ı eline alması gerekiyor. Burada soruyorlar animlere ne yapmamız gerekiyor. Burada çünkü burada Cumhur'un görüşünü kabul ettikleri için diyorlar ki elinize bir şey giyin. Yani eldiven giyin veyahut da bir kalemle Kur'an'ı çevirin. Veyahut da hayızlı olmayan bir kız Kur'an'ı tutsun ve size ne yapsın? Size okusun veyahut da çevirsin dersinizi vermek için. İmam rahim Rahimahullah diyor ki din kolaylıktır. Tamam mı? Çünkü buradaki taharet ortak, müşterek bir şeydir diyor. Ve dolayısıyla diyor Müslüman hayattayken öldükten sonra hayızlıyken, cünüblüyken hiçbir zaman hissen necis değildir. Hissen necis değildir. Müşrikler bile hissen necis değildir. Tamam, inma el müşrikun necis ayeti kerimesi. Burada müşrikler manen necistirler. Ama hissen necis değildirler. Bir kişi bir müşrikle مصافحه yapabilir. Tokalaşabilir mesela. Tamam mı? Dolayısıyla burada kadın hayızlı olduğu zaman e, sahih görüşe göre, el-kavlu'r-racıha'ya göre e, özellikle e, bir hafta boyu, bir hafta boyu hiç mi Allah'ı anmayacak. Ali satt ve selam o tuvalete gitmek istediği zaman ne diyordu? Bismillahi. Euzubillahi mine'l ve'l habaith. Burada Allah'ı anıyor burada. Tamam mı? Cinsi münasebet yapacağı zaman yine ne yapıyor? Yine dua yapıyor. Allah'ım beni şeytan o şeytan mal Ali satt ve selam tuvaletten çıktığı zaman diyor ki غفرانك. Ali Sat ve selam genelde İslam fıkhında biz de inmiştik. Ali satt ve selam genelde abdestli olmak şartıyla ne yapıyordu? Allah'ı anmayı daha çok hoşuna gidiyordu. Ama bazen abdestsiz ol abdestsiz olduğu halde, ey abdestli olmadığı halde Allah'ı anmıştır. Ve geçen hafta biz de inmiştik. Kendisi orada bir yerdeyken bir kişi geldi, selam verdi. Ali satt ve selam abdestsizdi. Suyun varlığında ellerini duvara vurarak teyemmüm aldı ondan sonra dedi ki: "Ve aleykümselam." diye selamın cevabını verdi. Niçin istedi ki yani abdestli olmak üzere ona bu selamın cevabını versin. Ama birçok zamanlarda Aleyhisselatü Selam abdestsiz bir şekilde yemeğini yemiş. Ondan sonra selamı vermiş, selamı almış. Tamam mı? Ve e, burada bir hayızlı kadın Kur'an okumakta, sabah akşam dualarını yapmakta bir sakıncası yoktur. Vallahu alem